bazı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin.、Evet. Ramazan ayında ömrümüz varsa hayırla geçirmeyi, mağfiret olunmayı, rahmete ermeyi, hayırda yaraşmayı hepimize nasip etsin.、Evet. Kardeşlerim size Harun Hoca'nın tercüme ettiği kayıt hadislerini işlemek istiyorum. Bu Salah bin Muhammed el, bu değilim. Ki kendisi Mescidi Nebeve İmam ve Hatıvidir. Onun sekiz hadis kitabından derlediği akayipten alakalı、e, rivayetler ve bu hadisler hepimizi yakienen ilgilendiren, akidemizi ilgilendiren cihaletimizin gitmesine ve hakka dönmemize sebep kılacak、e, hadislerden. derlemeler. Allah Azze ve Celle hepimize güzel bir anlayış versin. Rabbım Sûpanok ve Taala ilimle nasiplenen aynen bir ineğin yayılma gittiğinde yayılıp yayılıp doyduğunda oturup gevish getirip sonra kalkıp yayıldığı gibi ilme hızlı olan sanma kullardan ilesin biz. Evet, ilk babımız tevhid, fıtrat dinidir babı. Hadisimiz hepinizin malumu bildiği bir rivayet. Ebu Hureyre naklediyor, Allah ondan razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra anası babası onu ya Yahudileştirir, ya Hristiyanlaştırır ya da Mecusleştirir. Siz her hayvanın yavrusuna baktığınızda organları tam olarak doğduğunu görürsünüz. Siz hiç yavrunun burnunda, kulağında eksik bir şey görüyor musunuz? Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun. Şöyle dedi. Dilerseniz şu ayeti okuyun. Ey Muhammed dost doğru olarak yüzünü dine Allah'ın fıtratına çevir ki İnsanları o fıtrat üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratılışında hiçbir değişiklik yoktur.、Rum、30. Müslüman'deki ziyadelik ise kardeşlerim, sonra ana ve babası onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır, Müşrikleştirir. Başka bir rivayetteki ziyadelik ise bu millet üzeri şeklinde gelmiştir. Kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bu hadis-i şerif aynı zamanda dinimizin temellerini anlatan, yani bizim、e, aslımıza rucumuzu gösteren hadislerden bir tanesi. Hakikaten yaşamış olduğumuz şu topluma baktığımızda,、e, odadaki sesi naklen isteyen var ama göndermek isteyen var mı? Kayıt yapılır. Meşgul ediyor çünkü beni bu. biliyorum değil mi nasıl göndereceğim、ya? sen Tarık、evet. ya. kardeşlerim bugün hangi ortama bakarsak bakalım bir Yahudi doğan çocuğunu kendi dini kendi、e, artık kendi şeyi neyse Yahudi ise Yahudileştiriyor Hristiyansa ne yapıyor? Hristiyanlaştırıyor. Veyahut bizim yaşamış olduğumuz şu toplumda hakikaten dikkatli bakacak olursanız bir Alevi, bir Sünni davasının olduğunu görüyorsunuz. Aile neyse çocuğunu da aynı minvar üzerine ne yapıyor?、E、yetiştirmeye ve o şekilde görmeyi istiyor. Her toplum bu şekilde. Kafirse aynı düşüncede, Müslümansa aynı düşüncede İşte Allah Azze ve Celle kitabında Rum Suresinin 30'unda dediği gibi ne diyor orada? Ben insanları ne üzerine yarattım? Hanifeler üzerine yani fıtrat üzerine yarattım diyor. Ama insanoğlu ne yapıyor? Bu fıtratını bozuyor. Aleyküm selam. Bu rivayette şu da zikrediliyor ki Eee Hayvanların bir karşılaştırılması var. Yani hayvanlara baktığımızda hilkatı neyse onun üzerine. Yani arıya vahyettik. Arı ne yapıyor? Arı hiçbir zaman pise konmuyor kardeşlerim. Ve arının çıkarttığı özde bal oluyor. Ama hangi canlının dışkısına bakarsanız bakın bu nedir? Necaset hükmündedir. Ama arınınki böyle değil. Veyahut hayvanlardan ineğe bakıyorsun hem derisinden hem etinden hem sütünden ne yapıyoruz? İstifade ediyoruz. Yani hayvanlar hangi milvar üzerine yaratılmışsa onu aynen ne yapıyor? Yaşam tarzında o hayatlarında görüyorsunuz. Ama insanoğlu doğduğunda belli bir evrelerden geçiyor ve o evrede akıl bali olup mükellef olana kadar Her ailenin mozaik yapısı neyse, çocuğunda da ne yapıyor, onu görmeye istiyor. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu gerceğe parnak basıyor. Allah'ın yarattığı neymiş, Hanifler üzerine, fıtrat üzerine yaratıyor. Her temiz emir ve nehiye nedir, muhatap olacak şekilde. Ama onun fıtratını demek ki aile, toplum, ebeveynler ne yapıyormuş, çok rahatlıkla. Bozuyormuş. Allah Subhanahu ve Taala fıtratı bozulmayan sami kullardan eğlesin bizleri. İşte buradaki rivayet bizim dinimizin temellerini oluşturan rivayetlerden bir tanesidir. Buna çok çok ne yapmamız gerekiyor, dikkat etmemiz gerekiyor. Ama maalesef yaşanan ortamda insanların yaşadığı gibi dünyaya dalanlarla dalanlar gibi insanlar hareket etmesi hasabiyle. kendinden gelen nesle gerekli dikkatini ne yapıyor göstermiyor göstermeyeince bu sefer kendi neslimizden kendi dinimize düşman insanları ne yapabiliriz yetiştirebiliyoruz bir yerdeyim arkadaşın çok sevdiğim bir arkadaşım yıllardır görmüyordum dek geldim normalde çocuk girdiğinde çıktığında hep selam verir halatır sorardı kocaman olmuş delikanlı olmuş Selam veriyor, selam almıyor. Geliyor gidiyor, hiç selam yok. En son dayanamadım, babasına sordum. Hayırdır bundaki, bu selamsız dedir. Yani bizden gelen nesle, dikkat etmediğimizde yani öyle bir hale geliyor ki Allah'ın selamını alan, veren cinsten olmayan yani bu da neymiş gibi, selam verilince ne oluyormuş gibi Bakan bir cins kendi ailemizden ne yapabiliyor? Olabiliyor. İşte aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi sizin eşlerinizden çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır diyor. İşte bu da zannedersem onu anlatan rivayetlerden bir tanesi. Kardeşlerim bu rivayette bir de yakalamamız gereken meselelerden bir tanesi de şu. Hayvanların doğar doğmaz doğur. kendi cinslerinin yaptığı her hareketi yaptığını görürsünüz. Yani hemen hoplar, zıplar, hemen gideyim ot yiyeyim der veyahut artık değişik şeyleri neyse onu hemen ne yapar? Yapar. Ama insansa aynı değildir, bakıma muhtaçtır. Belli bir ne yapar evrelerden geçer veyahut iki sene ana sütü emmek zorundadır. Daha sonra Eli ekmek tutana kadar veya hayat hatırlana kadar ebeveyninin yanında veya yakınlarının yanında vesaire bu şekilde hayatını ne apa ikame etmeye çalışır ama hayvanlar böyle değildir. İşte insan oğlu mükellef olana kadar buluğa erene kadar bu evrede aklından sorumludur. Burada bir insanı Annesi, babası Yahudileştirebilir, Hristiyanlaştırabilir, Mecusileştirebilir, Müşrikleştirebilir, Kafirleştirebilir. Her ne yaparsa yapsın. O ana kadar sorumlu olmayan çocuk, mükellef olduktan sonra kendisine ulaşan her şeyden nedir? Sorumludur. Çünkü rivayette ne diyor? Yahudilerden veya Hristiyanlardan veya her ikisinden benim adımı duyar da bana iman etmeden ölürse and olsun ki şirk üzerine ölmüştür. Bu da gösteriyor ki demek ki annenin babanın Yahudleştirmesi veya Hristiyanlaştırması onu ne yapmıyor? Taramıyor. Veyahut Araf suresinin 171-172. ayetleri 173. ayetlerine baktığımızda Allah Azze ve Celle Adem'in sulgünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları topladığını ve daha sonra onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim diye ne yapıp bir soru soruyor. Oradaki bütün topluluk ki kendi nefsimiz de dahil orada kıyamete kadar gelecek bütün ruhlar, peygamberler, kafirleri artık. Allah Azze ve Celle oradakilere yarın kıyamet gününde ebeveynlerimiz yani analarımız veya babalarımız ki toplum üç kişidir. Ya anadır, ya babadır, ya çocuktur. Ebeveynlerimiz sana vermiş oldukları şu ahdi bozmuşlardı. Biz de onlardan sonra gelen nesildik. Onlara azap etme nasibiyle bize de azap etme demeyesiniz diye hepinizin üzerine bu şeyi ne yaptım? Ahdi hüccet kıldım diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, hiç kimse işte annem babam beni Hristiyan yaptı, mecusi yaptı, müşrik yaptı deme lüksüne sahip değil. Ne yapacak? Ne öğrenmişse hayatına geçirmesi gerekecek ve duyduğunu yani bir olan Allah'a iman edip Hayatını onunla ne yapacak, düzene sokacak, korkutacak Allah'la korkutacak, sevindirecek Allah'la sevindirecek, sığınacak Allah'a sığınacak ve isteyecek Allah'tan isteyecek. Bunu hem kendi yaşayacak hem de kendi nesline bunu ne yapacak, <gülüyor> aktaracak. Ama maalesef şeytanlar insanların fıtratlarını ne yapmışlardır, bozmuşlardır ve、e, gelen neslin geleceğini tamamen karartacak meselelere ne yapmıştır? Girmiştir. Allah subhanahu ve teala bizlere mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin. Demek ki insan fıtrat üzerine yani tertemiz fıtrat üzerine doğalmış. Kardeşlerim Araf suresinin 172. ayetinde iki tane tayife müşkülat yapmıştır. Birisi harici dediğimiz insanlar, birisi de mürciye dediğimiz insanlar. Hariciden bu ayeti kelimede yarın kıyamet gününde benim bundan haberim yoktu demeyesiniz diye ifadesini ele alarak buradaki ikrarın, buradaki misakın Rablık değil ilah olduğunu söylemişler ve bu rivayette bir kelimeyle oynamışlar. Her doğan çocuk ne üzerine doğmuş? Bunlar ne demişler? Müslüman olarak doğdu demişler ve her doğan çocuğu aynı hayvanlara benzeterek mükellef kalmışlardır. Ve umumen tamamen cehaleti mazeretlikten ne yapmışlardır? Kaldırmışlardır. Muhtezile dediğimiz insanlar ise konumuzdan şu an alakası yok ama zikredeyip onlar da Eşariler buna katılmıştır. Onlar da demişlerdir ki hatırlanmayan, bilinmeyen, mükellef olunmayan bir ortamda verilen ahit geçerli değildir diyerek toptan ne yapmışlardır, inkara gitmişlerdir ki eşarllerle mütezil eden edip bu sizil edilirdir. Hatta seyir kutupta inkar etmiştir. Her ne kadar rivayet var desede çünkü benim itikadım bunu ne yapıyor, kabul etmiyor demiştir. Her ne kadar reddetseler, hani birileri kabir azabını inkar ediyor ya, gelince görecekler. Kimileri şefaatı inkar ediyorlar ki, diyorlar ya, yani şefaat şefaat diye ne yapacaklar? Kendileri belki yalakıracaklar. Allah bizlere hayır versin. Bu, inkar edilecek bir ortam değil. İnkar edilecek de nedir? Bir durum değildir. Her doğan çocuk fıtrat üzerine doğmuştur. Yani İslam fıtratı üzerine. Emir ve nehiylere mebnî olarak doğmuştur. Allah Azze ve Celle Şem Suresinde dediği gibi sekiz, dokuz ve onda biz insana iyiliği de, kötülüğü de ne yaptık? İlham ettik, öğrettik diyor. Ali kibserde. Hayvanlara baktığımızda kuşsa uçacak, balıksa yüzecek, inekse otlayacak, yılansa ne yapacak? Sürünecek. Bunun başka bir hilkatı nedir? Yok. Onlar o yaratılış şeklindedir. Doğan bir hayvanın buzağası aynen ineğin yattığını yaptığı gibi yavrunayan bir balığın yavrusu da aynı balığın yuvarlandığı, yüzdüğü gibi ne yapar? Yüze. Bunun başka bir açıklaması nedir? Yoktur. Kuşsa uçacak, balıksa ne yapacak? Yüzecek. Ama insan yüzmeyi öğrenecek. Uçacaksa kuş gibi ne yapamaz? Uçamayacak bir şeyler şey yapacak. Yani ikam edebilmesi için belli bir evrelerden insan ne yapıyor? Geçiyor. İşte bu evrelerde geçerken、e, akıl melekeleri geçi,、e, gelişirken işte anne ve babasının mozaik yapısı neyse aynı çocuktan onu ne yapıyor? İstiyor. Aleyküm selam. Hoş geldin ağabey. Demek ki Yahudi ise çocuğunu ne yapıyor? Yahudleştirmeye çalışıyor. Fransiyan ise Fransiyanlaştırmaya. Yaşadığımız ortamda bakıyorsun adam koyu bilmem neci çocuğunu da aynı ne yapıyor? Oci yapıyor. O biri bilmem neci o da onu o şekilde yapıyor. Hatta öyle Müslüman kardeşlerden tanıdıklarım var ki bir e bir kardeşin bir tanesi şöyle demişti ben babamdan nefret ediyorum babamın cemaatinden nefret ediyorum. O neye nefret ediyor? Bu insanlar sener. Kitap sünnetten amelini. Beni diyor falan diyor cemaatın diyor medresesine verdi. Üç sene hafızlığa. Orada diyor ben kendi kişiliğimi dahi koruyamadım. Her gün dayak yedim. Doğrudur bir ortam yoktu. Sırf Kur'an okusun şöyle etsin diye diyor. Ortama bile ne yapmadı? Bakmadı diyor. Yani zorla çocuklara bir şey verilirse kendi çocuğundan da insanı ne yapıyorsun? Koparıyorsun. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitiminde kolaylaştırmayın, kolaylaştırın, zorlaştırmayın, huzur verin, nefret ettirmeyin, müjdeleyin diyor. Kendi nesline sen acımazsan, o neslin yarın senin dinine ne yapacak? Düşmanlık yapacak. Öğretme gayesiyle verdiğin bir yere güzel bir iş ama en azından gidip de orada o çocuğa nasıl muamele ediliyorum. O çocuğun ruhaniyetini anlayabiliyorlar mı? Kabiliyetini ölçebiliyorlar mı? Veyahut hocalar hakikaten bu meselenin ehli mi? Bunun ne yapılması lazım? Araştırılması lazım ki ona göre o çocuk verilsin. Yoksa ben görevimi yaptım. Baba olarak, anne olarak bu böyle değil işte. Maalesef o çocuk tamamen dinden koptu ve bugün ne halde işler acısın. Allah bizlere hayır versin. Demek ki çocuklarımızın fıtratını ne yapıyoruz? Biz kendimiz bozuyoruz. Kendi elimizden belki de kendi dinimize ne yapıyoruz? Düşman kılıyoruz. Rabbim bize hayır versin. Ama dinimiz bize ne diyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her doğan çocuk fıtratı üzerine. Yani tertemiz. Bir kafirin çocuğu da bir Müslümanın çocuğu da. Bir Hristiyanın çocuğu da, bir mecusinin çocuğu da ne yapıyormuş? Ter temiz doğuyormuş. Onun için kardeşlerim burada bir de dikkat edilmesi gereken noktalardan bir yeri var, kaderlerle alakalı. Müslüman kitabur kader ve Abu Bakari'ye baktığımızda, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a çocuklarla alakalı iki soru var. Kafanıza takılır diye izah edip geçeyim. Ee, Sahabelerden yeni doğan birinin çocuğu vefat ediyor. Ayşe annemiz diyor ki cennet kuşlarından bir kuş cennete uçtu diyor. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam öyle deme ya Ayşe. Allah cenneti yarattı, cennet için ehil yarattı, cehennem yarattı, cehennem için ne yaptı? Ehil yarattı diyor. Başka bir şey de İbn-i Abbas'tan gelen rivayette radıyallahu anh'dan ölen müşriklerin çocuklarından soruyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bakın onlara da aynı şeyi söylüyor. Yani daha değişik cümle yapısıyla onlar yaşasalardı. Ne üzerine yaşayacaklardı ve ne üzerine öleceklerdi Allah bilin demek ki kardeşlerim Fıtrat üzerine doğdu, bitti. Biz daha ötesine ne yapmıyoruz bunu? Gitmiyoruz. Burada kaderle gelen bir rivayet daha var. Müslüm'ün kitab-ül kaderde gelen ifadede baktığımızda Hızır'ın yani salih kulun öldürdüğü çocuk o diyor zaten doğuştan da kafirdi ve kafir ruhluydu. Yaşasaydı anne ve babaları, ebeveynleri neydi? Salihlerdendi. Onların amelini ne yapacaktı? Hiç edecekti diyor. Kardeşlerim kader nedir? Allah'ın kulları üzerinde bir sırrıdır. Her doğan çocuk fıtrat üzerine doğmuştu. Bizim amel etmemiz gereken yön nedir? Burasıdır. O çocuğun kafir ruhlu yani doğuştan da kafir olduğu ve yaşasaydı anne ve babasının amelini heder edecekti. Bunu kim biliyor? Allah biliyor. Ve zaten rivayetin sonuna baktığımızda keşke kardeşim Musa sabretseydi de Allah'ın sırlarından birçok sırda vakıf olsaydık diyor. Ama demek ki bizim nasibimiz üç tane. Bu da bizim için ne de yeterliymiş. Bizim burada alacağımız hangisiymiş? Kaderde sıkıntı ediyoruz, karışmıyoruz. Ama、e, fıtri olarak baktığımızda. Amerika'daki birinin çocuğu da fıtrat üzerine, Hazar Beycan'daki de, Türkiye'deki de, Suriye'daki de fıtrat üzerine ne yapıyor? Doğuyor. Bizim bileceğimiz hadis neymiş? Bu. Ama şeytan insanın fıtratını bozmak için her şeyi ne yapıyor mu? Yapıyor. İkinci rivayetimiz ise i̇yab bin Hımar'dan, Allah kendisinden razı olsun. O şöyle diyor: Allah Resulü Anisi Lati ve Salam bir gün hutbesinde şöyle buyurdu. Dikkat edin, Rabbım bunu bana öğrettiklerinden bilmediklerinizi bugün size öğretmemi emretti. Bir kula verdiğim her mal helaldir. Ben kullarımın hepsini hanifler Müslümanlar olarak yarattım, ama onlara şeytan gelerek kendilerini dimlerinden uzaklaştırdı. Benim kendilerine helal kıldıklarımı onlara haram kıldılar. Benim hakkımda delil indirmediğim bir şeyi Bana şirk koşmalarını emrettiler. Şüphesiz ki Allah yeryalkına bakarak onların Arap olanlarına olmayanlarına boz etmiştir. Yalnız ehli kitaptan kalanlar bundan müstesnadır. Müslüman rivayeti. Evet kardeşlerim. Bu rivayetle baktığımızda buna hadis usulünde birçok yerde kutsi hadis diye zikrediliyor. Biz de、e, biliyorsunuz. Rivayetler nedir? Sahip ya da zayıftır. Alakübselam varabutullah. Yani senetin muttasılsa bitmiştir bizim için. Neden? Çünkü ayet olsun, hadis olsun, ikisi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından bize gelen nedir? Nakillerdir. Alakübselam varabutullah. Bu da gösteriyor ki bizim ikisine de alakübselam iman etmemiz gerekiyor. Burada ise Allah Azze ve Celle Resulunun diliyle bize ne yapıyor bilmediklerimizi öğretiyor. Demek ki kardeşlerim ayetlere gidip baktığımızda şeytan sizin en büyük nedir düşmanınızdır diyor. Şimdi. Şeytanın düşmanlığını şöyle Kur'an'da bir inceleyelim kardeşlerim. Bir atamız Adem'i ve onun eşi atamız Hava annemizi ne yaptı? Cennet gibi bir nimet elinden aldı. Yani oradan kovulmasına ve mahrum olmasına sebep oldu mu? Oldu. Çünkü ayeti kerime'de inin oradan birbirinize düşman ve horlanarak diyor. Bu da gösteriyor ki iblis ilk düşmanlığını Atamız Adem'e yapmış ve Allah Hazreti ve Celle bizi ne yapmış uyarmıştır. Şeytan sizin açık bir düşmanınızdır. Düşünün elimize bir Kur'an alıyoruz Allah'ın kitabını okur okumadan önce ne emrediliyor? Kovulmuş şeytanın şerinden Allah'a sığın. Namaza duruyoruz, iftihat tekvinin duasına ne makabinde o pis vesvese veren sinsi şeytanın şerinden ne yapıyoruz? Allah'a sığınıyoruz. Aleyküm selamlar aleyküm selamlar. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim şeytan bizi hiçbir zaman ne yapmıyor? Bırakmıyor. Hatta adam uyuyacak, yatıyor gece hulüm yani rüyasına girerek yine kendisini ne yapıyor? Rahatsız ediyor. Yani bir insanın 24 saati varsa şeytanın 25 saati var. Hiç istirahat diye bir şey nedir? Yok. Ve Kur'an'da yine bildirildiği gibi İblis diyor ki sen beni bana bırak ben onlara ne yapayım? Düşman olacağım diyor. Onları her tarafından kuşatacağım diyor. Bu da gösteriyor ki İblis'i bizim her tarafımızdan yaklaşarak bize düşmanlık yapacağım. İşte burada da kardeşlerim Allah Azze ve Celle eee insanlara diyor ben birçok şey verdim helal kıldım ne yapıyor şeytan o insanların helalini harama çevirtebiliyor bugün misal faiz insanların arasında gayet alışveriş gibi ne yaptı bir hal haline geldi onlar ne diyorlar、e, faiz diye bir şey ki o da ticarettir、diyor. alışveriş gibi bir şeydir diyor veyahut peygamber aleyhisselamın geldiği ortama baktığımızda Zina gayet normal bir olaydır. Hiçbir ayıplanan bir şey dahi nedir? Yoktu. Aynı bugün günümüzde de insanları öyle bir hale getirdi ki ayıplanacak hiçbir şeyine hatta bugün müminler ayıplanır hale geldi. Yani horlanır hale geldi. Bir İslami yapıya sahip olan, bir İslami düşünceye, bir İslami yaşantıya, bir İslami giyme, bir İslami görünüşe sahip olan insanlar ne yaptı? Horlanır hale geldi. Hatta bugün kendi evinde veya yolunda, bahçesinde, mahallesinde bir İslam'ı kıyafetle gezemeyen insanlar belli bir bölgelere sanki kıstırıldı. Yani meşhur kılınan camilerin etrafında takkeli, sarıklı, cübbeli gezerse bir sıkıntı yok. Ama caddede ne yapamaz? Dolaşamaz. Veyahut yılbaşı geldiğinde bakıyorsunuz her tarafta Bilmem ne baba, kıyafetleriyle herkes ne yapabiliyor? Dolanabiliyor. İşte bu insanların neyi benimsediği, neyi ilah edindiği, ne şekilde hareket ettiğinin nedir göstergesi. Onun dışında şeytan insanlara öyle bir yaklaşmış ki kardeşlerim, bir taşı, Allah'ın yarattığı bir taşı insanlara ne yapmış? İlah edindirmiş. Veyahut güneşi Ee, Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasına baktığımızda nerede hüt hüt diye soruyor Süleyman Aleyhisselam. Hüt hüt geliyor ne diyor? Şeytan diyor hepsini kandırmış onları güneşe secde ederken buldum diyor. Halbuki güneş de ayda Allah'ın nedir? Emrindedir. Hatta Muaz'a Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ya Muaz bu güneş nereye gidiyor diye soru soruyor. Ne diyor Muaz? Allah ve Resulü en iyisini bilendir. Görevini yaptı. Rabb'ın arşının altına ne yaptı? Secde etmeye gitti diyor. Eğer izin verilirse yarın tekrar doğacak. İzin verilmezse öyle kalacak diyor. Bakın hepsi neymiş Rabb'ın emrinde ama bugün güneş tanrısı, ay tanrısı, yıldız tanrısı gibi insanların taptıkları var mı? Var. Bir de canlı olarak tapılanlar var mı? Var. Bugün mesela ayeti keremine bakıyoruz. Ey İsa sen ne dedin ananı ve seni ilah edinsinler diye. Bak bir peygamberi dahi bir peygamberin annesini dahi şeytan kandırarak ne yapmış? İlah edinmiş. Veyahut Uzehir aleyhisselamın kıssasına baktığımızda Bakara suresinde kendisini biz diyor yüz sene ne yaptık? Öldürdük, uyuttuk. Sonra uyandırdık. tamamına bak yiyeceğine daha bozulmamış eşeğine bak toz toprak olmuş biz diyor eşeğinin kemiklerini dizdik et giydirdik de eşeği ne yaptı anılmaya başladı diyor. Şimdi bu zehir aleyhisselam oradan kavmine gittiğinde ki bu büyük bir mucizedir peygamberin mucizesidir öldükten sonra dirilmenin anlatıldığı bir kıssadır ama Yahudiler ne yapıyor Uzehir Allah'ın oğlu diyerek haşa Allah'ın yanındaydı. Allah onu tekrar yanımıza ne yaptı? Gönderdi diyerek ne yapmışlardır? Sapma yoluna gitmişlerdir. Hoş geldin hocam. Şimdi bu da şeytanın insanları nasıl ifsad ettiklerinde. Veya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamış olduğu ortama baktığımızda haşa cinler Allah'ın oğulları, meleklerse Allah'ın kızları diyorlardı. Ve diyorlardı ki cinler çok yalan söyleyen, laf getiren, götüren, kargaşa çıkaran, meleklerse、e, masum olarak görüyorlardı ve ne malum Muhammed'e cinlerinin haber getirmediği diyerek gelen vahiy karalamaya çalışıyorlardı. Allah Azze ve Celle ne yaptı? Önce Necim üç dördü indirdi o nefsinde nevasından konuşuyor. Sonra vaka 78-79'u indirdi. Ona levhul mahfuzda ruhul kudustan başkası ne yapamaz? Dokunamaz deyip onların sözlerini hepsini ne yaptı? Tekzip etti. <gülüyor>、e、günümüze geliyoruz bu ayetlere bakıyoruz. Birisi öyle biçiyor, birisi böyle biçiyor. Ayet niye inmiş? Bugün、e, temiz olanlardan başkası dokunamaz. Adamı Kur'an'dan da uzaklaştır. Aman yaklaşamazsın, abdestsiz okuyamazsın, şöyle yapamazsın, böyle yapamazsın. Halbuki ayetin iniş sebebi başka. Şeytanın da bu sebebi, burada da başka bir ifsadı var. Yani orada alamadığı hıncını burada ne yapıyor? Mezhet tahassubuyla yine Müslümanlar da alıyor. Başka ne yapmış kardeşlerim? Güç saltanatın esiri yapmış insanın. Firavun gibi birisi ne yapmış? Allah'ın verdiği nimetlerden azmış, coşmuş ve kendisi ne olarak görmüş? Bilah olarak görmüş. Yani paranın kulu, gücün kulu, kadının kulu, elbisenin de kulu olan insanlar ne yapmış? Çıkmışlar. Ve Kur'an'da bunların birçok neleri var? Örnekleri var. Bir Karun'un misali, Allah o kadar mal verdiği halde, O hamd edeceğine ne yapmış? Mağrurlaşmış ve yerin dibine ne yapmış? Batmış. İşte kardeşlerim burada anlatılan rivayette Allah Azze ve Celle Resulünün diliyle ben onları hanifler yarattım.、Diyor. Ben onlara helallar kıldım ama şeytan onların fıtratını ne yaptı? Bozdu. Helallarını haram ettiler. Ben onları fıtrat üzerine yarattığım halde hanif olarak yarattığım halde bana zulmettiler ve bana ne yaptılar? Eşler koştular diyor. Bugün bakın, tasavvuf tayfesine bakın, şeyhler haşa haşa kendilerini Allah'ın oğlu olarak görüyorlar. Allah'ın cemalini görmeye şeyh-i hiddah edemez diyorlar. Birbirlerine böyle konuştuklarında, anlattıklarında, bülüklerini kandırdıklarında veyahut bunu daha net anlayabilmeniz için şeyhin birisi öldüğünde yerine vekillerinden birisi şeyh olacaktır. Şimdi öbürü diyor ki bana taç giydirildiğinde diyor Allah'ın huzurunda o yoktu diyor. Baba baba Allah görmüş. Öbürü diyor ki beni bana diyor giydirildiğinde diyor o yoktu diyor. Ona şeytan Allah kılında gelmiş diyor. Yani kendi anlattıklarıyla öyle bir şirke öyle bir küfle düşüyor ki bunlar. Yani had safhada ama bunu da görecek ne lazım? Göz lazım kardeşlerim. Ve kendilerine Hızır'ın uğradığını, sürekli her gün Allah'la murakabe ettiklerini sürekli mesela bazılarının bakın birisi Eskişehir sohbetinde böyle konuşuyor. Bakın bakın diyor, karşıdan diyor peygamber geldi diyor. Bak diyor ensene dokanıyor diyor. Bak diyor şunun diyor saçlarını okşuyor diyor. Ve insanlara bu şekilde ne yapıyorlar? Fıtratlarını bozuyorlar. Ondan sonra eline bir kitap alıyor, onu bir yere atıyor, kalkıyor. İşte diyor, bakın diyor, bu kitapta diyor, herkesin cennetlik mi, cehennet mi olduğu yazıyor. Ey hat diyor, bu garibin diyor, hadi cennetliklerde yok diyor. Bir ağlıyor, bir ediyor, millet gidiyor, ayağını elini öpüyor. Düşünün, fıtratları bu şekilde insanların çok rahatlıkla ne yapabiliyor? Bozabiliyorlar. İşte, Allah Hazire ve Celle bizi ne yapıyor burada uyarıyor. Benim halal kıldığım haram kendinize ne yapmayın.、Kalmayın. Mesela tasavvuf taifesi kadınlarla evlenmeyin der, uzak durun der. Peki bunların buraya düşme sebebine baktığımızda ümmeti 73 fırka ayrılacak, biri müstesla, hepsine ateş dokunacak diyor. İşte onlara karışın karışa. Arşının Arşına denk geldiği gibi ne yapacaksınız, uyacaksınız diyor. Aşırı gidenler Yahudilere geride kalanlar ise Hristiyanlara. Yahudiler ilimde azdılar, amel etmediler, Peygamberlerini öldürdüler. Hristiyanlarsa ilimsiz amel ettiler, emredilmeyen işleri yaptılar. Bizim yaşamış olduğumuz şu toplumdaysa tasavvuf taifesinin benzediği kesim nedir? ilimsiz amel eden, yani Hristiyanlaşma. Neden rahip ve rahibe derler bilir misiniz? Evlenmezler. Kendilerini manastıra、e, adarlar, yani bakir kalırlar. Aynı tasavvuf aynısı süreçten gider. Nokta, nokta, nokta. Yani karışı karışına, arşını arşına, pabucun pabuca denk geldiği gibi onlara ne yapıyorlar? Uyuyorlar. Allah bizlere hayır versin, hayirdan ayrılmasın. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin bize ikramı neyse, biz o şekilde ne yapma amel etmek zorundayız. Üçüncü rivayetimiz Abdullah bin Abdurrahman bin Evzadan. O da babasından rivayet ediyor. Allah onlardan razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabahleyin ve akşamleyin şöyle derdi. İslam fıtratı, ihlas kelimesi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dini ve asla müşriklerden olmayan Müslüman Hanif babamız İbrahim'in milleti üzerine sabahladı. Aleyhisselam hoş geldin. Evet kardeşlerim, birincisi İslam fıtratı. İlk hadisimiz neydi? Her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğadı. Sonra sonra Ne diyor ihlas kelimesi? İhlas ise mükelleften sonra, yani buluğa erdikten sonra sana gelen nedir? Vahilen amel etme ve hani çocukken bizi öğretirlerdi. Müslüman mısın? Elhamdülillah. Sonra hangi dinden? İslam dini. Kimin peygamberi? Peygamberin kim? İşte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kimin milleti dersi? İbrahim'in. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İbrahim'in Hanif dini üzerine diyor. Çünkü、e, biliyorsunuz Yahudiler diyor ki İbrahim Yahudi'ydi. Öbürü ne diyor? Hristiyandı. Hristiyandı. Allah Azze ve Celle ne diyor? O ne Yahudi'ydi? Neydi? Hristiyandı. Hanif dinindeydi. Yani Tevhid dinindeydi. Allah'ı birleyen asla şirk koşmayan. Neden bu ifade kullanılıyor kardeşlerim? Çünkü Yahudiler ne yaptılar? Uzayir Allah'ın oğlu dediler. Hristiyanlar ne yaptılar? İsa Allah'ın oğlu dediler. Ama İbrahim Aleyhisselam'da böyle bir şey nedir? Yok. Hatta İbrahim Aleyhisselam'ın öyle bir imtihanı var ki hem kendisiyle hem babasıyla hem kavmiyle hem de ümmetiyle yani herkesten bir ayrı ayrı bir imtihanı var. İbrahim Aleyhisselam bunların hepsini başarıyla geçen birisi. Ve onun iç,、e, İbrahim Aleyhisselam'da Sizin için çok güzel ne var? Övmekler var diyor. Bakın İbrahim Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'ye şu çürümüş toz toprak olmuş şeyler nasıl dirilteceğim diye bir soru dahi ne yapabiliyor? Yöneltebiliyor. Bakın bu soruyu Allah Azze ve Celle inanmadın mı diye soruyor. İnandım ama kalbim mutmain olsun diye diyor. Demek ki bu tür soru ne yapabiliyormuş? Bizim aklımıza gelip de ifsat olmayalım diye Allah Azze ve Celle Resulunun diline bize ne yapıyor sorduruyor ve cevabını da kendisi ne yapıyor veriyor. Demek ki bu üçüncü rivayet şu ana kadar almış olduğumuz rivayetleri ne yapıyor bağlıyor. Her doğan çocuk fıtrat üzerine çalışıyor. Ne dedik? Hariciler bu fıtrat kelimesini ne yaptı? Bozuyor. Ne koydular fıtratın yerine? <gülüyor> Müslüman diyor. <gülüyor> her doğan çocuk Müslüman olarak doğar diyor ve cehaleti mazeretlikten kaldırarak her doğan çocuğu Müslüman olarak görerek İslam üzerine hareket etmeyen herkesi veyahut bir meseleyi bilmeyen herkesi küfürle ne yapmışlardır? İhtam etmişler. Bir rivayet daha alalım. Bera ibn Azib dengeleyen rivayette Allah kendisinden razı olsun, Allah Resulü An İhsanati vesalam en sardan birine yatağında yattığı zaman şöyle demesin emretmiş: Allahım, nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havalettim, senden ümit ederek de korkarak suratımı Sana dayadım, sırtımı sana dayandım. Sığınmak ve senden sakınmak ancak sana yönelmekle olur. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin Nebi'ye iman ettim. Kardeşlerim her kim diyor bunu söylerse, yani ve o gecede ölürse fıtrat üzerine ölür. Yani iman üzerine ölür diyor. Şimdi kelimeleri tek tek şöyle ele aldığımızda, Allah'ım nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim. Ya kardeşlerim bunu hakkıyla biz sözümüzde, yüzümüzde, işimizde, evimizde yani bir davar çobanı olarak, bir iş yeri sahibi olarak veyahut bir güvenlikçi, bir işçi artık her neyse bu şekilde hareket etsek başımıza bir iş gelir mi? Çünkü Allah Azze ve Celle diyor ki benden isteyin, benden diyor. Benden istemeyen benden ümidi kesmiştir. O da ancak kafirdir.、Diyor. Benden isteyin diyor ve nasıl isteyeceğimizi nasıl dua edeceğimizi de ne yapıyor? Bize Resulü vasıtasıyla öğretiyor. Burada yine bir akide konusu var. O akide de nedir? Ümit ve korku. İkisinin arasında. Bu da bizim Ehl-i Sünnet、e, akidesinin nedir? Özüdür. Hariciler korkuda aşırı gittiler. Mürciyeler ümitte aşırı gittiler ve ikisi de hem kendilerini helak etti hem de ümmetin kendilerine kananlarını helak etti. İşte bizim akidemizde Allah'tan hem kork mu hem de ne vardır? Ümit etine vardır. Ve、e, Sırtımı sana dayandım. Sığınmak ve sakınmak ancak sana yönelmekle olur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin nebiye iman ettim. Her kim bunu söylerse ne olur diyor? Ölürse ancak fıtrat üzerine iman üzerine ölür diyor. Kardeşlerim indirdiğin kitap, gönderdiğin nebi, sadece bu sözleri söylemekle olsaydı bugün tasarrufçular bu kelimeleri bizden çok çok ne yapıyor? Fazla söylüyor. Belki günde yüz kere söylüyor. Demek ki sadece bunu söylemek yeterli değil. Ne yapmak gerekiyor? Bunun ahkamıyla hareket etmek gerekiyor. Ezan okunur. Sübhaneke Allahümme ve birhamdike 「ありがとうございました。<音声><音声>